Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Saygıdeğer kardeşlerim, İsra ve Miraç olayı barında nice manalar taşıyordu, nice mesajlar barındırıyordu. Resulullah Efendimiz Mekke'den Kudüs'e geliyordu, Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya geliyordu. Mescid-i Aksa'da bütün peygamberler misali vücutlarıyla Efendimiz'i karşılıyorlardı. Cemaat olarak namaz kılıyorlardı. İnsanlığın öncüleri ilk buluşmalarında ibadetlerin zirvesi olan namaz iklimine giriyorlardı. Bütün peygamberler aynı hakikati anlatıyorlardı. Tevhidi anlatıyorlardı. Allah'ın doğru anlaşılması adına çaba sarf ediyorlardı. Aynı yolun yolcularıydı. Peygamber Efendimiz, bir hadis-i şeriflerinde bu gerçeği şöyle beyan ediyorlardı. Benim ve benden önceki peygamberlerin misali, bir adamın yaptığı bir ev gibidir. Onu mükemmel ve güzel yapmış, yalnız evin köşelerinden birinde bir tuğlayı eksik bırakmıştır. İnsanlar bu binayı dolaşıyorlar, ona hayran kalıyorlar. Fakat o tek tuğlanın yerinin boş kalmasına hayret ediyorlardı. İşte o tuğla benim. Ben peygamberlerin sonuncusuyum buyuruyorlardı. Peygamber Efendimiz'e süt, su ve şerbet takdim ediliyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir tercih yapacaktı. İnsan aklı selim üzere hareket edebildiğinde tercihi iyi ile kötüyü ayırt eden değil, iki iyilikten en iyisi olmalıydı. Tercihini daima en iyiye yapmaya gayret etmeliydi. Hayatımız hep bir yol ayrımındaydı. Sürekli tercihler yapan bir konumdaydık. Niçin yaşadığı, asil değerlerinin ne olduğunu derinden kavrayan insanların tercihlerinde isabet oranı yüksek olurdu. Ama insan öyle bir yol ayrımına gelirdi ki tercihini yapmakta çok zorlanırdı. Çıkış yolu ise değerlerinin istikametinde hareket etmekle mümkün olabilirdi. Su güzeldi, süt güzeldi, şerbet güzeldi. Hangisi isabetli tercih olabilirdi? Hayatta asıl olan istikamet güzel olmaktı. Doğru yol içte olmaktı. İnsanın nice mahrumiyetleri olabilirdi. Nice sıkıntılara düçar olabilirdi. Ama bütün bunlar geçerdi. Fakat yol yalnızsa, hayat yolu yalnızsa, bu asla telafi edilir bir şey olamazdı. Bu herhangi bir mahrumiyet gibi olamazdı. İnsan bir ömür boyu yolculuk yapmış olsundu. Yolu Mekke'ye diye yolculuk yapmış olsundu. Uzun yıllar bu yolun yolcusu olsundu. Ömrünün sonuna yaklaşmış olduğunda ve nihayet istediği yere yaklaşmış olduğunda bir de ne görsün geldiği yer Roma. Oysa o, Mekke'ye diye yollara düşmüştü. İşin başında asıl olanın doğru yol olduğunu bilseydi, hayriyle yola girmeden önce hangi yolun doğru olduğunu ciddi boyutlarda araştıracaktı. Deilse koca bir ömür telafedilmiş oluyordu. İnsan varoluş gayesini gerçekleştirecek yol içine değilse, hatta varoluş gayesinden uzaklaştıracak yollara girmişse koca bir ömrü telef etmiş olacaktı. Su ihtiyaçsızlık ve kanaatkar oluşu simgeliyordu. Şerbet mahrumiyetleri içeriyordu. Süt ise doğru yol işaretliyordu. Asıl olan da doğru yol üzere olabilmekti. Peygamber Efendimiz sütü tercih ediyorlardı. Yani Rabbani yolu tercih ediyorlardı. Sırat-ı müstakimi tercih ediyorlardı. Fıtrat inceden ince örülmüş bir yapıydı. Sayısız özelliklerle donatılmış bir yapıydı. İnsan fıtratı insanın mahiyetiydi. Kainatı küçültsek küçültsek sonuçta karşımıza bir insan gelebilirdi. İnsanı büyütsek büyütsek karşımıza kainat denilen varlık gelebilirdi. İnsan küçük kainattı. Kainat ise insanın devasa büyütülmüş hali gibiydi. İnsan ve kainat tam bir uyum halindeydi. Kainat denilen elbise sanki insan için biçilmiş, dikilmiş gibiydi. İnsanın ve kainatın sahibi bir hayat tarzı belirliyordu. Yaşanacak olan biricik hayat tarzını belirliyordu. Kulunun fıtratıyla, varoluş sırrıyla uyumlu bir hayat tarzı belirliyordu. Ve kuluna gönderiyordu, İslami bir hayat tarzı olarak gönderiyordu. İnsan yaratılırken yüksek donanımla, yüksek bir potansiyelle yaratılıyordu. Akıl, mantık, düşünce, hayal gücü, hafıza, temiz gücü, karar verme gücü, irade kuvveti ve daha nice özellikleri. Bu özellikler, fıtrattan uzaklaşılmadığı sürece insana hakikati bulmaya motive ederdi. Fıtratıyla, yaratılışıyla uyum içinde olan insan... Belli bir süre sonra İslam'la şereflenme imkanına ulaşabilirdi. Yeter ki insan kendisine verilen o muhteşem potansiyeli telef etmesindi. Onları devreye sokabilsindi. Fıtrat bir cevherdi. Üzeri küllenebilirdi. Hatta üzeri küf tutabilirdi. Fıtrat sahibinin akli selimini, kalbi selimini, zevki selimini devre dışı yapmasıyla fıtratın üzeri kapanabilirdi. Ama fıtrat yok edilemezdi. Fıtrat eriyip gitmezdi. Peygamberler ve salih alimler, fıtratı küllenen bireyin ve toplumun küllerini temizlerler ve asli yörüngelerine çekmeye çalışırlardı. Resulullah Miraç'tan dönerken üç hediye getiriyordu. Rabbi Rahim'inden ümmetine üç hediye getiriyordu. Birincisi, mümin insanın altyapısı olan imanına şirk karıştırmayacaktı. İmanını bozan şirkin her türlüsünden uzak duracaktı. Şirk Allah'a ortak koşmaktı. Şirk Allah'tan başkasını ilahlaştırmaktı. Hakikatte ilah olan yalnızca Allahu Teala idi. Ondan gayri ilah yoktu. Ama insan sahte ilahlar edinebiliyordu. Allahu Teala'ya ait özellikleri diğer varlıklara verebiliyordu. Böylece ilahlar oluşturuyordu. Hakikatte hükmün sahibi Allahu Teala idi. Mülkün sahibi haliyle hükmün sahibiydi. Vakabı olmasına rağmen insan başka hüküm sahipleri oluşturabiliyordu. Böylece Allah'a ortak koşuyor, ortaklar koşuyordu. İkinci hediye namazdı. Rabbi Rahim'in kullarına sunduğu cennet reyhanıydı. Cennetlerden dünyamıza sarkan Muhteşem bir nimetti namaz Peygamber Efendimiz öyle buyuruyordu Şu iki rekat namazın verdiği lezzeti huzuru Bütün dünya nimetlerinin lezzeti veremez buyuruyorlardı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hayatın akışı içerisinde Ne zaman yorgun düşseler Hemen namaza dururlardı Namaz bütün yorgunluklarını alırdı Namaz Rabbani iklime girmekti Namaz huzurda oluştu Huzur buluştu. Varolu sırrını terennim etmekti. Üçüncü ikram ise İhsan Bakara suresinin son iki ayetiydi. Kolon işli işli Rabbi Rahim'inden bağışlanmayı terennim ettiren ayetlerdi. Miraç gecesinde Rabbi Rahim önce namazı elli vakit olarak belirliyordu. Peygamber Efendimizin Hz. Musa aleyhisselam ile görüşmeleri sonucu ve Rabbin de niyaz etmesiyle Beş vakti dönüşüyordu Namaz hakikatte elli vakit olarak Hayata intikal etseydi Muhtemelen Kulun bütün zamanlarını alırdı Hayat sadece Namazdan ibaret olurdu Hayatın diğer çizgileri silinir giderdi Rabb-i Rahim Elbette kulunun Buna güç yetiremeyeceğini Çok iyi biliyordu O halde buradaki muradi ilahi neydi Rabu u Abesle iştikal etmeyeceğine göre Kuluna kullarına neyi işaretliyordu Neyi öğretiyordu Elbette bu bir yorumdu anlamak çabasıydı Kula düşen akılcılık yapmak değildi Akıllı olmaktı Yani konuyu anlamak için Öğretilmek istenen manayı öğrenmek için Aklı bütün bütün konuya kilitlemek Konuya vermek gerekiyordu Elli vakit Bütün zamanları namazla değerlendirmek anlamında olurdu. Başka yapacak bir şey kalmazdı. Namazın anlamı ise Rabbi Rahime kulluktu, ibadetti. Kulun hakiki konumu kulluktu. Ayet-i Kerime'de ben ancak ins ve cinni bana ibadet etsinler diye yarattım buyuruyordu. Kulun konumu kulluktu, ibadetti. Kul öyle bir düşünüşün, öyle bir yaşayışın içinde olacaktı ki, hayatının bütün karelerini ibadete dönüştürecekti. Hayat, kulluk olacaktı, ibadet olacaktı. Elli vakitse, hayatın bütün karelerinin kulluk, ibadet olduğu gerçeğine işaret düşüyordu. Peygamber Efendimiz, Rabbani mesajları olduğu gibi beyan ediyordu. Temel sorumluluklardan biri buydu. İnsanların, nasıl karşılayacakları, insanların ayıplayacakları dikkate alınmıyordu. Asıl olan Rabbinden gelenleri kullarına bildirmesiydi. Maide suresinin 67. ayetinde "Ey peygamber! Rabbinden sana indirleri tebliğ et. Eğer tebliği yapmazsan onun elçilik görevini yapmamış olursun. Görevini yaparsan Allah seni insanlardan korur. Kuşkusuz ki Allahu Teala kafir topluma hidayet vermez buyruluyor. hakikatin olduğu gibi bildirilmesi vardı eyip bükmeden ortama uydurmak gibi zelil hallere düşmeden hakikati beyanın vakar içinde dile getirmek vardı İsra ve Miraç olağanüstü bir olaydı Peygamber Efendimizin hayatında elbette olağanüstü olaylar vardı olağanüstü olaylara biz mucize diyorduk bütün peygamberlerin hayatında mucizeler vardı. Sadece Peygamber Efendimize özgü değildi. Mucizeler insanın gücünü aşan olaylardı. İnsanın acziyetini ortaya koyardı. Asıl olansa Allahu Teala'nın sonsuz gücünü ortaya koymasıydı. Diğer peygamberlerin mucizeleri Kur'an-ı Kerim'de anlatılıyordu. Hz. İbrahim Aleyhisselam Nemrut tarafından ateşlere atılıyordu ama ateş Rabbi Rahim'in emriyle serin ve selamete dönüşüyordu. Hz. Musa aleyhisselamın asası yılana dönüşüyordu. Elini göksüne koyduğunda bir nura dönüşüyordu. Hz. Süleyman aleyhisselama rüzgarlar, cinler hizmet ediyordu. Hz. Süleyman aleyhisselam hayvanatın dilinden anlıyordu. Hz. Musa aleyhisselam beni İsrail'i Mısır'dan Filistin'e götürürken Firavun ordusuyla yaklaştığında deniz yarılıyordu. Hz. Musa ve Beni İsrail sahili selamet oluyordu. Hz. İsa aleyhisselam, Hz. Meryem'in rahmi ı maderine mucize ile düşüyordu. Hiçbir erkek eli dokunmadan hamil oluyordu. Yine Hz. İsa aleyhisselam daha bebekken, beşikteyken konuşuyordu. Bir bir her peygamberin hayatında olağanüstü olaylar görüyorduk. Allah'ın peygamberlerine ihsanını, ikramını görüyorduk. Allah'ın gücü sonsuzdu, dilediğini yapandı. Bu noktadan bakılması gerekirdi. Böyle bakıldığında aklın anlamasına bir engel yoktu. Ama insan olayları kendi akli sınırlar ve kendi gücünün sınırları içinde algılamak isterse tam bir çıkmaza girerdi. Sınırlı aklının sınırsı olayları kuşatmasını istemek insanın kendisiyle çelişmesi olurdu. İsra ve Miraç efendimiz ve vesselam'a Rahman Rahim'in bir lütfuydu, ikramıydı. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun. Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.